çok güzel o zaman giriyorum ses kontrol ses kontrol bir post podcast'imize daha hoş geldiniz bugün progresif rak konuşacağız progresif evet. herhangi bir şey konuşabiliriz aslında progresif her şey çok güzel her şey çok güzel ne yapıyorsunuz Hepinize hoş geldiniz tekrardan burada fazlı merhaba fazla görüyorum yeni dinleyicilerimizden geçen gün CS'nin yanında karşılaştık kendisiyle ee, bakalım Oğuz Kağan var Oğuz Kağan burada Pink Floyd'çu burada yenilerden saat 19.23 o da burada Hepinize merhaba. Hepinize hoş geldiniz. Şimdi bugün ee, yayın kalitesi ne durumda bu arada? Yani bir bir yazarsanız mutlu Aynen. oluruz. İyi, kötü, an, bo iyi kötü, bok gibi şeyler söyleyin. Aynen. Düzeltmeye çalışalım. Hı hı. Onun dışında bugün dediğimiz gibi progresif rock konuşuyoruz. Aynen. Bu hafta birazcık topu sana teslim edeceğiz abi çünkü şey evet. nasıl denir? Masterclass'ın <gülüyor> benim major rock. Aynen. Ben Mehmet, yanında da Emre var. Eh hoş geldiniz o zaman. Hoş geldiniz yavaştan başlayalım o halde. Başlayalım. Evet abi biraz prog nedir? Nasıl yapılır? <gülüyor> prog nedir nasıl yapılır? Bunu konuşalım. Aynen. Evet, ben biraz tarih anlatmak istiyorum. Tamam. Prog, e, prog dediğimiz şey 1960'ların sonları 70'lerin başlarına doğru hı hı. daha çok İngiltere'de e, birkaç tane Çapulcunun, <gülüyor> Çapulcu e, şey, lan bu rakın sınırlarını zorlasak acaba ne olur, değil mi? Bu müziğin bu sınırlarını zorlasak acaba ne olur, demesilen ortaya çıkan bir müzik tarzıdır zaten. Hı hı. Sesiniz biraz daha yüksek olsa çok güzel olur Tamam, şöyle birazcık daha yüksek olabilir ayar isterseniz. Oldu mu? <gülüyor> ulan ben zaten inanmaz diyorum her şeyi şu. An. Bizden kendimizden kısarız acı. Şöyle. Nasıl? Ha, çok, Yeni. çok güzel oldu. Tamam. Ben ses size okudum için. He, tamam, çok güzel. <gülüyor> tamam, çok güzel. Az var galiba. 2 saniyelik bir delayimiz var galiba. 2 saniyede çok az da. Şey yani 5-6 saniye falan herhalde. Neyse önemli değil. Ben verilerle konuşuyorum. Burada iki yazıyorum. <gülüyor> tamam, tamam. Şimdi ne demiştik? Hani often e, ya ben şey gibi görüyorum açıkçası progresif rakı. E, yani. Belli bir strüktürü var değil mi bütün parçaların? A'sı, B'si, C'si, chorus'u, verse'u var. Düşündüğün zaman intro'su, altrosu var. Evet, genel rock ve en azından avantgard herhangi bir iş bu tip şeyleri bağlantıları, bağıntıları kırmakta Aynen, bir çok şey buluyor kendine. Evet, yani şarkılar e, beklendik şekilde gitmiyor. Evet. Böyle tam diyorsun, ah şimdi işte tekrar Hı -hı. şeye girecek, nakarata geçecek, pat diye bambaşka şeyler oluyor. Evet. Bok gibi kolyon, çok eğlenceli oluyor. O yüzden progresseydim yani. mi? deneyici bir challenge. Evet. Her, her an. Ve zor o yüzden ha. Bir de şeyler falan tabi e, nelerler, enstrümanlar baya bir komplike olduğu için. Evet can. E, bir de zaten sanırım şey yani enstrümanı konusunda e, virtüözite demeyeyim de bir tık daha hakim et gerektiren bir müzik. Valla vir virtüöziteye yakın, hatta Hı -hı. çoğu öyle ya ben çünkü virtüöz biraz şey olarak değerlendiriyorum Hı. abi hani virtüözlük ne bileyim o o genre ya da o şeyine o ensurmanın ondan sonra gelecek insanlara böyle bir teknik bir e, yol çizmek gibi bir şey Hı. yani bu biraz da virtüözden bir tık aşağıda olan hani ensurmanın çok iyi çalan ona ait kompozisyonunu kendi kompozisyonunu çok iyi şey yapabilen e, icra edebilen insan evet, doğru doğru yani progresif rockta bence en önemli seçeneklerden biri bu çünkü ee, ...çok şeyler yapılabilir. Çünkü belli strukturları kırdığın zaman, insanların e, beklentilerini kırdığın zaman... E, ...şeyde de var bu, elektrokristik müzikte de var, Hı -hı. Yani progressive her işte var. E, beklentileri kırdığın zaman eleştirmek için e, gireceğin yollar kısalmaya başlıyor. Ya evet. Mesela ben herhangi bir pop parçasını, herhangi bir rock parçasını eleştirirken düşündüğüm kriterler bu tip müziklerde yok. Yok çünkü... Çünkü olmaması e, gerekiyor. Olmaması da gerekiyor. Aslında işte, hani Aynen. müziğin istediği şey bu. Bu tarz müzikte. Ya mesela şey bir şeyden örnek verelim. King Crimson 1969'da ilk Hı -hı. E, albümlerini yayınladıktan sonra bir konseri gidiyorlar. Hı -hı. E, Rolling Stones'un ön grubu olarak. Oo. Oh. Yani böyle biraz şey çılgın bir konser. Hı -hı. Neyse herifler böyle tabi herkesi bekliyor. Rolling Stones çıkacak böyle. Classic Rock deneyeceğiz. Hı hı. Sonra babalar çıkıyor. Bir çalıyorlar. Evet. Şimdi Kurt of the King, Crimson King albümü, e. Yıl 1969. Millet kafayı yiyor. Zaten herkes şey. Çok iyi. Çok iyi herkes. Hatta bir şeyleri var. Ee, Youtube'da böyle çok kısa kısa. Bir buçuk dakikalık görüntüler var. Hı hı. Böyle millet nasıl kafayı yemiş. <gülüyor> Hem şeyden. <gülüyor> işte. <gülüyor> kullandıkları şeyden hem de <gülüyor> müzik iyice arttıran bir şey zaten. Bak kullandıkları şeyden bahsetmişken geçen şey geldi aklıma abi. İşte Cesen yanında yanındayız. Millet şey dinliyor. Ee, fazla yazmış bu tarz müziklerle pek aram yok. Ee, daha çok caz, blues seversem de her türlü müzik sohbetine varım. Abi senin Hücum... caz müzik şeyinde de varsa hani cazda e... varsan Procausins zaten. Pro yani şöyle yakalayabilirsin. Contemporary Jazz'da hani şey vardır ya. Eee ...belli bir harmoni, belli bir dizilişten ziyade Hı -hı. o anlık şeyler. Ee, çok doğaçlama. Hani improvize olan çok şey var. Progressive Rock da böyle aslında. Evet. Mesela şeye, şeyden bahsedeceğim. İşte kullandığı şeylerden bahsettik işte uyarıcı maddeler, uyuşturucular falan Hı -hı. pişman. Ee, geçen CS'nin yayındayız adam açtı şey izliyor, Kalt izliyor tamam mı? Hı -hı. Bir anda chatte şeyleri gördüm, abi bunlar ne içiyor, abi bunlar ne kullanıyor falan. Ben biraz bunu sevmiyorum. Işte abi. Hani herhangi bir, e, nasıl diyeyim, out of shape olan herhangi bir şey gördüğünde insanlar, abi hmm. bunlar ne kullanıyor kafasına giriyor ya. O bence çok e, nasıl söyleyeyim, yetersiz bir yaklaşım. Çünkü onu kullanmasına gerek yok bunu yapmak için. Evet. Ya da bunu yaptı diye böyle insanlara yap, yaptı demek değil bu. Doğru. Yani, Doğru. Tabii öyle şeyler de var. Ben yok demiyorum. Hatta o tip şeyler, o, e, o tarz müziklerde, hatta elektronik müzik içerisinde hani biraz daha böyle Hani stoner dediğimiz Hı -hı. insanla yapılan müzikler de var. Stoner rock da böyle bir şey aynen. zaten abi. Ama ben kimsenin bu kadar çok düşünüp e, bu yorumu yazdığını düşünmüyorum. İşte bence yani çok boşa sallama gibi ha, anladın işte, mı? Evet biraz hani moruk ne kullanıyor bunlar? Ha, aynen yani, falan baba öyle bunlar ne kullanıyor ya? Hani her öyle yapan insanın onu, bir şey kullanıyor olmasına gerek yok. Ben sadece ondan ha, bahsediyorum. Tabii tabii ki. Yüzde aynen yüzde öyle. Hoca şey diyorsun ya şimdi e, jazz seviyorum blues seviyorum. Hı -hı. Progressive Rock'ın çıkışı zaten e, avantgarde müzik artı aynen. jazz Hı -hı. artı klasik müzik e, ve işte böyle bir takım daha ekstrem e, zor listening zor olan Hı -hı. şeylerden türeyip bunun rak şeklinde nasıl yapa, yap yani nasıl yaparsak rak gibi olur Hı -hı. çok hiç de Türkçe kuramadım ama. ya zaten şöyle hani progress kelimesinden çıkıyoruz anlıyor musun gelişim evet, zaten oradan geliyor hani bir şey arayışı biz nasıl bunu daha geliştirebiliriz arayışı. Evet, sürekli bir ilerleme var. Aynen öyle. <gülüyor> o yüzden mesela progresif hala tazeliğini koruyor. Şu <gülüyor> an bile yeni şeyleri çıkıyor. Aynen. Ya şu an metal için hani punk izlet diyebilirsin ama. Hı hı. Yani progresif rock e, rock için bence hani kendine başka bir müzik tarzında başka bir progresif halde bulabilir. Yani, yani progresin biçti tek şey müziğin bitmesi biraz. Hı -hı. Müzik bir yerde işte son bulursa ki imkansız. Yani evet. E, o zaman biter. Çünkü Hı -hı. sonsuza kadar ilerletebilirsin şeyi, progressive rock'a. Çünkü evet. bir şey yok, bir dört doğur arasında değil yani, mesela rock ya da şey gibi, mesela blues öyle. Hı -hı. Çok küçük bir alan blues yani. Evet. Ama işte progressive rock bunların çok ötesine biliyor. Yani progressive rock bir şarkıda blues şeyi duyabiliyorsun, gitlerinden. yani yaylı tamur kullansan <gülüyor> Okey olarak zannediyorum. Yani kimse bir şey demez. Kabak kemanı bile kullanırsın. Çünkü zaten aslında neymiş? Grateful Dead'i severim, çok dinlerim. Bu progressive rock'a biraz yabancıyım. O da progressive rock'a giriyor mu? Grateful Dead giriyor mu abi progressive rock'a? Ben bilmiyorum. Ee, Valla Grateful Dead'i o kadar az dinledim ki. O ben yüzden dinledim, çok bir şey demeyeceğim. Ben dinleyip sana cevap vereceğim abi. Yani dinleyip bunu haftaya tekrar söylersem. Aynen onu konuşabiliriz. Şey Ama bence değildir. Yani. Çünkü... Bir yandan da mesela ilk parçamızı çalmadan şeyden bahsedeyim. Ee, sırf bu progresif rock'ın genişliği yüzünden ve hani hı hı. anlatmak istediğimiz çok şey var progresif rock üzerine çünkü. Yani o kadar güzel veya o kadar e, müzisyene de dinleyici de yeni yollar açan bir şey ki müzik hı hı. açısından. Evet, doğru. Ya, zaten şeyi biliyoruz abi müzik insanlara bir şey katması lazım. Yani. Ya bir şey anlatmaktan da öte bir şey katması lazım. Hı hı. Ki progresif rock çok entelektüel bir bakış evet, kazandırıyor. Biraz ya zaten progresif rock şey ya hani böyle bir... Elit şeyi biraz. Evet Anladın evet. Yani, yani Mesela benim bir arkadaşım vardır. Kendisi inanmaz metal. inanmaz şey dinliyor tamam mı? Hı hı. Ben de aga bak Strat, progress rock diye bir şey var ona geldim acayip bir şey. Bir de ben çocuğa biraz fazla yüklendim tamam mı? <gülüyor> ilkinden böyle attım üzerine şeyleri albümleri. Hı hı. Herif başka hiçbir şey dinlemez oldu. Aa. Bak yemin ederim, sadece caz klasik müzik ve progress rock dinliyor. Şimdi abi mi? diyorum başka şeyler dinle abi kesmiyor beni diyor. Böyle müziğe çok elitist yaklaşmaya başlıyor insan bir sonra. O hmm. da kötü bir şey. O kadar da... Evet. Arada şartları kapatıp... <gülüyor> evet. Arada böyle indirip şey dinlemen lazım. Böyle... Johnny Cash falan dinle. Anladın mı? Johnny hmm. Cash in bence inanılmaz seviyorum ben de. Hani o kadar böyle müzik olarak inanılmaz hmm. komplike ya da şey değil ya. Evet. Arada dinlemek gerekiyor onları da. Ya Çünkü onların olabilir. da şeyi bambaşka yani. Aynen. Tadı, tuzu bambaşka yanında. Hmm. Komplike olmak zorunda da değil ama işte progresif Rock'ın kendi özünde bulunan o e, şey var yani biz bu övme yayın olarak da düşünebilirsiniz bu açıdan evet. böyle yavaş yavaş giriyoruz bir yerden sonra gömmeler de olacak tabi de e, şey yani hani Progressive rockın özelinde bulunan e, hani yeni yeni yollar arama Hı -hı. yeni şeyler deneme ya burada dinleyeceğimiz bütün parçalarda o var aslında genel strüktüründe hiç hiç biri korus verse korus verse altro şeklinde gitmiyor. Ya, adamların... Mesela King Crimson'ın çok sevdiğim işte ondan örnek var. Ee, adamların albümleri birbirine tutmuyor lan. Her bir sene sonra başka bir albüm yapıyor. Sound falan apayrı. Saçma sapan bambaşka. King Crimson demezsin mesela. Demezsin ama mesela bunların şey albüm var. Beats albüm var. Hı hı. <gülüyor> yani böyle saçma sapan bambaşka. Hiç ilk albümlerinin böyle çok tiyatral, çok böyle, e böyle resmini çizesen albümü böyle bir kraliyet çizersin anladın mı? Öyle bir kingdom çizersin. Öyle bir anladım. Şeyleri var. Ama mesela Indus Marvel'ı çok bambaşka. Çok Hı. değişik. Anladım. inanılmaz farklı. O yüzden bir kendi yani şey eee Kancı Kosman geldi. Kancı Kosman geldi? Abi hoş geldin ya. Anladım. Ne yapıyorsun? İyi misin? Biz de Progress Freak konuşuyorduk. Mesela atay geldi. Eee konuşuyorduk. Bak mesela atay Kemalci falan yani. yani sen de at birkaç tane de bir şey yapalım bize bakalım bunlara. Kemal alamadık maalesef. Kemal Kemal'a giden var mı? Ben gidiyorum. <gülüyor> Prokcuys abi biz, Prokcuys. Kökü ne kadar Prokcu? Ee, şeyden de bahsedecektim. Yani şimdi parçalar dinlemeye başlamadan önceden bahsedeyim. Ee, progressive Rock'tan bahsederken ben avantgarde müzikten bahsetmemek istemiyorum. ya tabii zaten biz abi bahsedelim ondan. O yüzden araya. Giorgeli gitti ne bileyim Karl Stockhausen gibi işte e, Zenakis gibi isimler aldım ki onlar mesela ne kadar progresif olmasa da hı hı. E, bir böyle paralellik görebilelim falan Tabii bir canım. arasında. Ya zaten son hı hı. bu 3. progresif listesinin son iki şarkısı hıh hı. e, Avantgarde bayağı bildin. Evet evet aynen elektronik öyle. Evet, ünlü Avantgarde. Çok e, estetik müzik. Progresifle alakası yok ama hı hı. E, yapı taşı zaten progresifin Avantgarde müzik ve klasik müzik. Temeli onlar zaten. Campbell, hmm. ben de bilet alamadım şey Çağatay ya. Hocam ben aldım valla. <gülüyor> üstümü ahvede aldım yani. Biraz. Kara Ama, kaça satıyorsun? Ee <gülüyor> satmıyorum kardeşim de demek. Ama şey, e, ikinci hafta yine çıkmıştı. Pardon yani ikinci konser Mayıs'ta değil. mi diğeri? Yok be, bir 23'ünde diğeri 22'sinde mi 21'inde mi ne? İşte bileti biletlerde bir daha şey yaptılar sanırım. Aynen aynen aynen. Onun biletleri çıktı mı? 27'sinde çıkmıştı, bitmiştir miştir Aynen. Hayırlısı olsun. Ya bu şeye listeyi kemul alamadık ya. Ondan biraz üzgün üzgün yani üzülüyorum. Hı -hı. Ama bir sürü grup alamadım. Daha da çok üzülüyorum. Yani. Ben şimdi geldi aklıma. E, sanırsam bir tane parça çıkartıp yerine nekropsik koyacağım. Şimdi, çünkü mesela sende bir tane Türkçe progresif var. Ben de bir tane Türkçe progresif tamam, eklemek istiyorum okay. açıkçası. Hatta bakalım mı bir tanesine hemen? Şu an çok güzel geldim. Hemen senden başlayalım. Crimson King evet. deneyeceğiz. King Crimson. Hey, King Crimson'ı dinleyeceğiz ama şöyle bir şey dinleyeceğiz. Spotify'da King Crimson parçası çok fazla olmadığı için Hı -hı. olanlar da e, live Hı -hı. ve şey e, selamlar bugün konusunu progresif rakıcı. Hoş geldin Sabuncu Ramazan. Progresif rock konuşuyoruz bugün. Ya şey e, ne diyordum ben? Ha, King Crimson'ın çok fazla şey olmadığı için, stüdyo albümü olmadığı için hatta hiç olmadığı için Spotify'da Hı -hı. E, en güzel bence şey kayıtlarını aldım. Hı hı. O da maalesef King Crimson çalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama King Crimson'ın üyeleri var. Mesela King Crimson'ın vokali var. John Wett'ın basçısı. Aynı zamanda hı hı. vokali. Ee, Genesis'in davulcusu var. Tamam. Zenci bıyıklı abi. Ee, onun adı da hatırlamıyorum. Ee, Steve Wicket'ın şeyi, e, Tokyo konseri. Steve Wicket'de Genesis'in 70-77 arasındaki gitarcısıdır. Bunlar böyle bir araya gelip Tokyo'da konser veriyorlar. Hı hı. İnanılmaz bir şey. Ee, o yüzden onun aldım. Anladım. Şey e, Çağatay demiş ki YouTube yok mu? Şey abi e, biz liste yapıyoruz. Aşağıda zaten Spotify şeyimiz var. E, linkimiz var. Orada yaptığımız listeleri koymak için aslında hep Spotify'dan çalıyoruz. Yani, yani liste dışı bir şey çalmayalım. E, falan özellikle diye. işte bunu buldum şeyden, Spotify'dan. Hı hı. Ama aynı keyfi veriyor bu arada. Yani <gülüyor> sırf Robert Philip yok diye üzülmüyorsun. Steve Kutta çünkü babalar gibi çalıyor. Okey o zaman. <gülüyor> o yüzden küçük küçük açalım bence. Geçelim mi parça ya. King Crimson'dan The Court of the Crimson King. Evet geliyor. Gelsin. Biz de yavaştan gidelim sesimiz gitsin bak gidiyoruz gidiyor. Thank you very much indeed. Tomo. Tomo. Evet. Geri geldik. Oh. Çok o parça oh. değil miydi ya Nasıldı ya? Abi böyle şey, e, nasıl anlatayım sana? Melankoli her zaman şey olarak sevmiyorum. Mesela e, bir şeyden bahsedeceğiz illa. Anatomaniye'yi Türkiye'de tutuyor. Çünkü ağlak. E, King Crimson bence bunun standartını belirlemiş bir şekilde yaklaşmış hmm, olarak Yani yaşıyorsun o hissiyat içinde. Hı hı. Ama şey değil, e, Turizasın Yaptığı işte Anatema'nın yaptığı gibi değil. Yani. Ya şimdi King Crimson'ın şey yanı, çok güzel yanı. Sana bu kadar şeyler, zor bir parçayla bu kadar çok enstrümanla, çok fena, çok sert duygular yaşatıyor. Evet. Ben onu çok seviyorum. Yani mesela diğer progresif rock gruplarına bu kadar şey değil bence, yani benim görüşüm. Hı hı. Bu kadar sert alamıyorum ben. Anladım. Çok şey veriyorlar duyguları sert ve keskin ben çok seviyorum onu. Anlıyorum. Ya bir de mesela şöyle bir yani Yamflet solusu var bir yerde. Ha aynen. Abi kuşveter gibi. Orası atıyor. çok iyi. Aynen. Çok iyi. Bir o kadar iyi insanlarımız var. Onlar da izleyicilerimiz. <gülüyor> e, Seko King 1 2 3 demiş ki Sea demiş Abi hoş geldin merhabalar e, fazla 05 demiş ki ha, yılın ilk günü güzel bir program yılın ilk programı senin olması daha da güzel. Fazla. Ee, Küçük bir şey anlatacağım ya. Anlat abi, kesin. Evet King evet. Crimson hakkında. Ee, zamanında şey. Bill Buitfort diye bir davulcu var. Kim davulcu? Cenesis. Zamanında Cenesis. Sonra şeye geçiyor. Bu bütün Yes'te de çalıyor falan. Baya bütün prog rock gruplarına teker teker okay. gidiyor. Çünkü abi iyi çalıyor. Baya okay. iyi. Ee, neyse bir gün işte King Crimson'ın grubuna giriyor. Hı -hı. Sonra. Robert Fripp ile Robert Fripp de grubun daimi tek üyesi, King Crimson'ın baştan beri var, grubu hatta kuran heriflerden biri, aynı zamanda gitarcı. Tamam. Diyor ki, abi senden tek bir isteğim var diyor, şu ana kadar King Krems'ın önce yaptığın bütün işleri unut ve o aynı yani onun gibi eskisi çaldığın gibi hiçbir şeyi çalma diyor. Bu zor bir şey. Ne kadar şey değil mi ya? Çok garip değil mi? Hı hı. Çünkü sen davulcusun. Yani, yani davulda aynı şeyi yapıyorsun. Yapmak üzerine zaten, zaten bir şey değil Zaten anladın mı? Yani yani ritim bu. Yani. yani bir tane ritim bulursun onu biraz loop'larsın. Atak koyarsın. Hı hı. Bildiğimiz sıradan bir rock ya da pop şarkı böyledir değil mi? Yani repetition and variation. Aynen. Aslında yani. Devamlılık ve bunun varyasyonlarını duyuyoruz. İşte sadece. yani zaten progresifin olayı biraz o anladın hı hı. mı? Bu, bu kafa yani. Bu şey şu ana kadar yaptığın hiçbir şey yapma. Bana hep yeni şeyler de gel. Hep kendini aş. Evet. Bu bence inanılmaz bir şey. yani Bir davulcu olarak söylüyorum bunu. Arkadaşlar haber sağladım da. Erkenden haberim olsaydı onlar da gelirdi. Katılırdı. Kaçımazı şu. Eyvallah fazlıcım ya. Eyvallah abi. Çok tartışsın. Çok seviyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi bak şöyle bir şeyden bahsedebilirim aslında. Ee, bir müzisyenin, sen de biliyorsun. Çaldığı şeyden vazgeçip başka bir şey çalması çok zor. Hı hı, evet. Hele ki kendi tuşesini tüş falan da değiştirip, bunu katıp. Progressive bak o yüzden bence bir tık zor. Ama şeyleri vermemek lazım. Ee, Dream Theater'ın yaptığı müzisyen müziğini de yapmamak lazım. Ya Dream Theater'ın yaptığı şey, endüstriyel ve Progressive Metal. Hı hı. Biraz şey. Hımm, okey. Anladın mı? Abi zaten ilk yayında da bahsettik ya. Bence o Dream Theater büyük bir balon. Ama nedenini şöyle açıklayayım. Adamlar şey aldığından değil kesinlikle. Tom, Adamlar Tom, eşik gibi çalıyor. Kötü müzisyen olduklarından değil kesinlikle. Adamlar çok kötü kompozitör. Aynen. Yani ben... Ne demiş? Dürüm evet abi. Yani Çağatay'ı bu yüzden çok seviyorum. <gülüyor> Çünkü iyi kötü çok iyi. Last Jedi'da da öyleydi abi. Aynen, değil mi? Biz böyle birkaç kişiydik tamam mı? Söven gömen. Ruh yok yok. Evet yani, evet. Ruh yok. Doğru cümle. Ruh şey, yok? Ruh şu yüzden yani yok abi. Adamların ilk albümüyle ile sonal arasındaki fark bence yüzde iki falan. E, tabii canım. Ve yani aslında şöyle bak. İlk albümler güzel var mı? Albüm. İlk albümlerini beğenirim Dream Theater'ın. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Saat 19:20 Dream Theater'ı geçen program ederince görmediniz. Ben bir daha görmek istiyorum abi. Çünkü bak Dream Theater şöyle bir şey. Ben gitarcı olduğum için e, bu bizim gitarcıların arasında. Dimitri böyle kutsal bir şeymiş gibi davranıttı bir ara. Da da öyle. Michael Portnoy. Mi? Mi? Tabii tabii. Ama işte e, evet, evet Petrucci ve Portnoy ikisi Hı -hı. birlikte zaten hani öyle sürdüler ya. Evet. evet. Ya e, şey gibi abi. Bir şey de usta olmak. O şeyi ne kadar hızlı çaldın ya da o şeyi ne kadar teknik çaldınla Aynen. bence ölçülmemesi gereken ki. bir şey. Aynen. Çünkü müzik yapıyorsun yani e, engineerlik yapmıyoruz. O yüzden e, yani. Senin iyi bir kompozisyon yapman lazım ve yeni şeyleri kovalaman lazım çünkü progresif rock yapıyorsun tamam mı? Aynen. Sen pop yapsan ben seni bu şekilde eleştirmem. Hı hı. Dream Theater eğer metal yapsa yani sadece trash metal yapsa ne bileyim işte gidip e, klasik bir stoner rock yapsa mesela tamam mı? Şu an sağladım. New metal yapsa Aha. hiç eleştirmem bu şekilde. Adam var muhteşem müzisyen derim. Aynen. ama yani Agay ruh yok hakikaten ruh yok yani çok doğru kelime. Hakikaten ruh yok. Ya şimdi sen 9 dakikalık şarkı yapıyorsun abi. Hı hı. Seksenik kere time signature değiştir, değiştirme. Yani ben o şarkıda herhangi bir şey alamadıysam ne, kime ne faydası var yani? Değil mi? Anladın mı? Yap tamam. On kere değiştir time signature'ı. Evet. Çok abi. zor çalınıyor. Okey tamam. Acayip hızlısınız. Sıkıntı yok. Ama yani hepimiz çalışalım bunu yaparız. Ama kim şey gibi çalıyor affedersin? Jumbo Hanım gibi çalıyor. Mesela. Jumbo'nun çok zor şeyler yapmıyor. Evet. Dört çalıyor adam. Hayatımınca boyunca dört dört çaldı. Ama onun gibi çalabiliyor musun? Yo. Hayır. Kimse çalamıyor onun gibi. Beatles de öyle abi. Evet. Beatles çok mu zor şarkı yapıyor? Oğlum prog deyince aklıma hep şey, bir şey geliyor ya. Beatles'ın Eleanor Rigby diye bir parçası var ya. Hı. Dur, anlatayım bu hikayeyi. Abi o dönemler stereo tekniklerinin ilk bulunduğu dönemler tamam mı? Yani, T.B. stereo kaydetmeyi ilk kez bulmuşlar adamlar. Ne yapacaklarını şaşırmışlar tamam mı? <gülüyor> Çünkü iki şeyden hoparlörden böyle yayarak dinleyebiliyorsunuz parçayı. Abi adamlar sol tarafa ritimleri, sağ tarafa yaylıları koymuşlar, ortaya da vokali koymuşlar tamam mı? Ha, pardon, ortaya yaylıları, sağ tarafa da vokali koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Elinoligbin'in o remastered olmayan versiyonları dinlediğiniz zaman zaten şey algılıyorsun, hani tek kulaklığı çıkardığın zaman parçanın yarısını duymuyorsun. <gülüyor> değil mi? Evet. Çok iyi <gülüyor> ya, Bu arada Beatles, e, progresif Rock gruplarına bayağı inanılmaz e, şey e, ekmek vermiş bu grup. Hı -hı. O yüzden büyük saygım var Beatles'a ama dinlemem. <gülüyor> çok şey gelmiyor bana. Ben çok saygı duyuyorum. Ben de Hı -hı. çok saygı duyuyorum. Mesela ben Pink Floyd'a da çok saygı duyuyorum ama Pink Floyd'ı çok dinlemem yani. Dinledim biraz. Animus abim falan çok güzel bu. Ama Dark Side of the Moon beni kesmiyor. Şu an Crazy Demis bana o kadar güzel gelmiyor. Şey abi Pink Floyd o kadar çok üretti ki zamanda. Çok üretti yani. O üretim skalası o yüzden çok geniş. Yani e, money gibi bir parçası da var tamam mı? Hı -hı. Belki elektroaküstik müzik dersin yani giriş evet. olarak. Ama we, ''Wish You we Were Here'' diye bir parçası da var. Ya ben hiç birini eleştirmem. Hı -hı. Çünkü Pink Floyd kim lan ben? Tabi yani, Pink kim eleştiriyorsun? Bir ''The Doors'' değiller bir müdür. <gülüyor> Senin ağzın neler diyor. <gülüyor> ''The Doors'' da güzel tabi. ''The Doors'''un Doors şey, Crystal Ship. ''Crystal Ship'' diye bir parça vardı. ''The Doors'''un muydu Sen söylesene mi Çağatay? ''Crystal Ship'' diye bir parça var. ''The Doors'''un mu o parçayı çok seviyorum mesela. Neyse şey Pink Floyd'e döneyim. Hı hı. Abi adamların skalası çok geniş olduğu için belki de o yüzden fazla insana hitap ettiler. Ya bence yani Pink Floyd'un yaptığı en iyi şey aslında e, yine aynı şey diyorum. O his verme konusunda onların abi canlı şeylerini falan bir izle, konserlerini falan bir izle. Çok başka. Ha, tabii çok işte. çok başka hikayeler dönüyor çünkü konserlerde. Evet, doğru, efsanedir evet, diyor. Aynen. Ya şey mesela ben İlk albümlerini falan daha çok seviyorum. Pink Floyd'un. Silberit'li yani, zamanlar. Aynen. <gülüyor> Çünkü ben psikologilik rock sevmiyorum. Benim sıkıntım orada. Ha. Anladın mı? Okay. Ben psychedelic herhangi bir şey sevmiyorum. Ee, ama bir whatever. Hiç fark etmez. ya bu şeyi sevmiyorum. O hani böyle e, uyuşukluk. Ne bileyim. Böyle renkler. Her şey çok canlı. Müzik bile inanılmaz canlı ya. Hı -hı. O bana böyle şey geliyor. tam çok güzel. Anladım ama... Yani bilmiyorum. Tam oturmuyor benim içimde o şey olayı. O yüzden ben çok okeyi veremiyorum kendi içimde. Bence iyi örneklerle karşılaşmadım Psycho Rock üzerine. Ulan Pink dinledik daha ne dinledim <gülüyor> Ya o çok bir Psycho Rock'a şey yapamam ya. Hani Psycho Delic şu an örnek veremem sana. Aklımda da çok bir isim yok ama. Cidden iyi isimler çünkü progressive rock'ı da etkileyen isimler var oradan. Tabi canım. Yani aynı şeyde parakta bulabilirsin yani şey olarak. Yeni şeyler denemek. Farklı dünyaları açmak. Abi ben progressive rakı sci-fi film izlemek gibi düşünüyorum. Yani. Hani hmm. Anladın mı? O yüzden çok sevdiğim bir yön. Yani hmm. O yüzden dinlerken şey olarak dinliyorum. Yani Bir lupa kaptırmış, kaptırmış değil de ne yapıyorlar acaba diye dinliyorum. Hmm. Bilmiyorum ben her zaman şey. Küçükten de öyleydim. Benim babam sürekli şey. Hayvan gibi Pink Floyd dinler tamam mı? Hmm. Ben, ben o kadar çekilemedim. O Pink Floyd. Babam, hatta biz babama acayip kavga ederiz buyrunca. <gülüyor> ben diyorum işte King Chris'ın in inanılmaz grup. O diyor hayır saçma ama Pink Floyd daha iyi diyor. Böyle kavga ediyoruz bütün gün. Ondan <gülüyor> sonra en sonunda yes çok iyi grup diye birleşiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Bizim şeyde abi Serta Hoca var. E, kufakları ışınlasın. E, işte kayıt entikleri ders alıyoruz ama çok bir şey değil böyle bir vizyon açmak için <gülüyor> biz de konuşuyor. Aynı bu yayın gibi konuşuyor bizi. Ee, şeyden bahsetti. Oğlum bir gün dedi Sarhoş orada yanınıza gelirsen Dünyanın en iyi grubu kim dersen Pink Floyd diyeceksiniz. <gülüyor> dünyanın en iyi kim dersen <gülüyor> Bana hiçbir şey demeyeceksiniz. <gülüyor> abi şey Bir de bu hani Pink Floyd'un Kadıköy Çocukları tarafından Pozerları tarafından ele geçirmesi beni o kadar üzüyor ki. Beni de üzüyor abi. Çünkü çok kıymetli bir şey var elinizde. bunu ağzını sıçtınız ya. Bu çok beni Sinirlendiriyor. O yüzden sinirlenmişken hafiften yeni parçaya geçelim mi? Geç ya geç vallahi. Canımız sıkıldı biraz evet, mutlu olalım. Tadım kaçtı ya. Y yeni parçamızdan ben bahsedeyim ben geçeceğim değil mi? O zaman hmm. e, hani King Crimson'dan bahsetmişken bir de Rush'tan bahsetmek olmaz tabi yani tabii. sonuç olarak hani Progressive Rock'ın anası babası bunlar. Evet. Biri anası bir babası hangisi <gülüyor> ana hangisi baba bilmiyorum. Belki, belki de ikisi de baba. Belki İlk de ikisi de baba ana. olabilir. Hadi bakalım. Yani bu, bu podcast'ta e cinsiyetçilik Yok. yapmıyoruz. bir de bu, şu an bu ne babalar varmış ya diyor Tabi tabi ne babalar var bu arada. Bu arada bu şey liste biraz şey oldu ya. Nasıl? Ee, program güzlür oldu yani ben çok şeylere değinmek istemedim açıkçası. Eklentisini nasıl yaptınız onu iyi ara aslında bana Mehmet diyor. Abi Bir ara. o şey ben Cana abiye şey yapacaktım iletecektim. Sana da şey yapacağım. E, Uzantılar bölümünde bu falan var ya direkt Spotify diye eklenti var çok basit bir şey yani uzantılardan ekliyorsun bir de şey hesabını bağlıyorsun sadece işte e, Steam'ini eklemiş gibi bağlantılarından ekliyorsun çatır çatır altta ekliyor çaldığım parçayı hı hı. kolay yani şeyden bahse çıktım ya bir şarkı geçmeden bir bu biraz pro rock 101 oldu hı hı. böyle e, ne bileyim Alman rakımdan İtalyan progressive rakımdan hiç bahsetmek istemedim çünkü ee, Orada var daha da zor. Hmm. Ya mesela Bunco del Mucio Socorosso diye bir grup var. İtalyan Progressive Rock yapıyor. Hmm. Şimdi onu dinlersin burada ağlarız. <gülüyor> Anladın mı? Ben de çünkü 4 ayda bir dinliyorum. Yığırıcı <gülüyor> bir, bir şey yani. <gülüyor> Rakımla dinliyorum benim yani, yanımda. O yüzden e, böyle yavaş yavaş Progressive 101 yapalım. Daha sonra Progressive Rock 201'de böyle Crow track, Alman Progressive Rock'ıdır. Hmm. İtalyan onlara geçeriz. O yüzden bu, şu an böyle biraz bilindik gruplar vermeye çalıştık. Hı -hı. Diyorum. Okey. O zaman şimdi sırada Rush gelsin abi. YYZ çalacağım ben. YYZ'i şu yüzden seviyorum. Abi e, kaç yılın parçası? 78 mi? 82 Öç mi? Ne olsun lazım? Hatırlamıyorum o, öyle bir şey. Ben şimdi yanlış bilgi vermeyeyim size. Ee, ee, bakayım. Hemen bak abi bir yandan sen ona. Ee, 11 şey 81'miş. 81. Ha 1981'de abi 81 dönemlerinde zaten başka ne var? Eee Mesela çok başka yerden gelebilirim. Almanya'da Kraftwerk diye bir grup var abi. Elektronik müzik yapıyorlar. Hmm. Onların yaptığı atılımla neredeyse aynı yerdeler. Çünkü o kadar güzel sample'lar, o kadar güzel efektler var ki parça içerisinde. Hmm. Ee, parçanın şeyinden çıkıp kompozisyondan çıkıp bir yerden sonra şeyi dinliyorsun. Abi adamlar ne yapmış ya? dinliyorsun. Çünkü 82'de şu an ulaşamayacağın kalitede e, hani fidelity değil hmm. Sadakat diye çevirirler Türkiye'de de. Yani hani şu an oluşamayacağın Can fidelitydeki sample'lar var parçası Spotify'da dinlerken bile bu duyuluyor. Evet, Çünkü adamlar o kadar iyi yapmış ki işini. Ya bir de herkes inanılmaz çalıyor ya bu arada. Evet, abi ona hiç giremiyorum ama yani klavye, olan, bas ya, hiç hiç ben. yani. Canlı performanslar falan o kadar iyi ki. Evet. Yani... O kadar şaşırıyorum ki ben. Şeyden bahsettim değil mi sana? Rush'ın davulcusu artık partisyonları kaçırmaya başlamış o yüzden konser yapmayacağız demişler. E gel 85 yaşına geldin. Kaçır bir zahmet yani artık ya lütfen. <gülüyor> Ağlayacağız senin yüzünden. Bir o herif, bir de John Muham. Üzüyor mi? bizi yani. Hakikaten. Ekmek kazanamıyoruz herif yüzünden. O zaman ne gelsin? Raştan vay vay gelsin. Biz evet. yavaştan gidiyoruz. Gel, gel, gel, geldik. Nasılsınız chat bu arada? Sorularınız, Sorunuz önerileriniz, şey? bize iltifatlarınız falan varsa alırız. <gülüyor> Çağatay evet. demiş, a, Eray Merhaba Berger geldi bu arada. Merhaba demiş. Merhaba, Merhaba. Abi, hoş geldin. Çağatay bu sırada şey demiş, ha okey CS'ye bir yapmaz o işi. Ben bir yıldır lastefemi anlatmaya çalışıyorum, CS'ye de yapmadı. Abi Spotify cidden çok kolay, ben de bir bahsedeyim. Ben ben çok hiç düşünmüyorum da yani, e, onu şey yapabiliriz. Eğer sen girebiliyorsan kanala, ya, ya da moder moderatörlerin öyle bir şeyi varsa izni varsa çatçat çat yaparız yani onu. Çok kolay bir şey o. Sadece e, CS'nin Spotify'ını bağlaması lazım. Yani bağlantıları eklemesi lazım. Yani Steam'in nasıl ekliyorsa e, şeyini Facebook adresini falan nasıl ekliyorsa bunu da öyle eklemesi lazım. Ha fazlının arkadaşıymış zaten. Ha fazlının arkadaşı. Hoş geldiniz tekrardan. Ha Çağatay Aynen. demiş ay razıya sal şimdi abi adamsın. Ee, şimdi Raştan bahsetmek istiyorum biraz. Yani müzisyenlik falan. Açmışlar zaten adamlar, hani şeyin yayının başına da konuştuk bunu. Müzisyenlik birçok çok önemli şey de ya aslında. progresif rock Tabii. Çünkü bu partisyon yazmak, çünkü yeni bir şeyi aramak, Hı -hı. biraz da şey, şey ileri doğru koşmayla oluyor. Tabii canım. Burada hani şeyler değişiyor, ritimler değişiyor, ne bileyim araya farklı farklı elementler geliyor. İşte Hı -hı. mesela bir Cam kırılma sesi var. Ben o sample'lardan ondan bahsediyordum. Hmm. Abi o, o cam kırılma sesi gibi ben cam kırılma sesi bir daha duymadım hayatımda ya. <gülüyor> İçimde patlıyor sanki bütün parçalar. Bu arada adamların ekipmanları falan şey Mesela Nailport'un bir tane davulu var. Nailport'un? İşte Burdaş'ın davulucusunun. <gülüyor> 360. Hı hı. <gülüyor> yani, <gülüyor> dön dönerek çalıyor. Aynen. <gülüyor> aynen. <dön> Adam, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adam yani işe yapmış ses verin de hı hı. vurayım yeni bir şeyler çalayım diyor. Yani. Anladın mı? Hı hı. <gülüyor> ne demişler? Ses kulaklığın birinden mi geliyor? Nasıl yani? OBS'ten falan mı acaba? Yanlış bir şey mi yaptık? Ben şimdi şey yapmak istemiyorum. Bu ayarlara girip sıçmak istemiyorum. O yüzden bu şeylik öyle bir idare olur mu ya? Konuşma kısımları çünkü ben monoyu alırım sonra şeyde podcast kısmında da. Yani şu an nereden geliyoruz? Soldan mı geliyoruz, Sağdan mı geliyoruz? Hadi söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> muyuz, <salcı> mıyız? sağcumayız <gülüyor> E Bundan sonra ne konuşacağız? Ben de kulaklığın bozuldu herhalde düşündüm. Soldan geliyoruz. Allah Allah. Excellent, hoş geldin bu arada. Yeni gördüm. Soldan geliyorsak... Ya hiç bilmediğim şeyler. Şimdi bak beni şey aldınız. <gülüyor> Dur bakayım. <Yani gülüyor> yapabilirim buradan yayındayız kendimizi sadece buradan duyabık ama şey yayından çıkarsam şeyi duyamayız mesela ben bu arada ne abi e, şey anlatayım neyin asiyeminor anlatayım azıcık evet evet şey gel, geleceğimiz parça yalnız <gülüyor> rastan çünkü ben daha bahsedecek bir şeyde değilim yeterlikte değilim ya yani. <gülüyor> okay tamam Şimdi e, dinleyicimiz yeni grup Asya minor diye bir grup. Asya minor. majörü var mı kanka bunun? Oo. Oh, atın e, beni bu gruptan, evet, atın atın beni bu gruptan. Abi şimdi şöyle, hmm. Asya Minör dediğimiz grup, bunlar Fransız ilçesinde okuyan iki tane kanka. Setrak Bakırel Erel Tekil e, hani İki Hı -hı. tane dayı. Evet. Bu dayılar diyorlar ki, bunu da ben şeyde okudum ha, okudum o yüzden yani ne kadar doğru bilmiyorum ama stil cool yani. O yüzden anlatacağım. <gülüyor> bunlar şeye gidiyorlar. Işte, liseden mezun olup Fransa'ya gidiyorlar tamam mı? Hı -hı. Diyorlar e, Türkiye'de rakmak olmaz. Evet. Biz kaçıyoruz. program rock yapacağız diye. <gülüyor> bir basit bir tane davulcu buluyorlar Fransız. Evet abi. Sonra e, Bitwini e, Flash and Divine albümünü yapıyorlar. Tamam. Ve e, grup dağılıyor. Nasıl bunlar Türkiye'ye dönüyor. Abi bir tanesi pazarcı falan. Pazarcı ol. Yani. Çok fena. Emin değilim ama. Sadece okuduğumu söylüyorum. Hı hı. Abi bu yüzden e, hani senin söyleyip durduğun şu şey var ya. Türkiye benzemek olayı. Evet. Haftaya konumuz olsun mu? Olsun. Haftaya konumuzu açıklıyorum arkadaşlar. Haftaya konumuz Türk gibi duyulmak. Yazın bir kenara. Ne demek istediğimi falan bir anlarsanız bir konuşuruz. Ya zaten benim e, eski yayınlarımı falan şey yapan ne diyor bir, bir ses demiş? Dur bakayım. Soldan geliyoruz. He, okay. Tamam. Ee, ses çok fazlaysa kısabilirim de bu arada. Şey yapabiliyorsanız ama siz de kısabilirsiniz tabii. Neymiş bir daha diyeyim. Abi haftaya konumuz e, Türk gibi duyulmak. Yani sounding like Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> yani bu işin denileceğimiz Asium'da çok var. Çünkü adamlar e, şarkıların beslekerleri Türk zaten işte. Hı hı. Ve şarkılarda inanılmaz bir böyle Türk müzikisi var yani Anladım. ama aynı zamanda progresif rock Acayip bir şey yani ben inanılmaz öneriyorum What if is demiş Kancık Osman Haftaya beklerim seni Çağatay öpüyorum canım. Işte. <gülüyor> yani. Bu arada giste geliyor musun sen yansanı bir aşağı Bakalım Şimdi senin parça çalalım o zaman Aynen. abi Aynen Northern Lights geliyor Hı hı diyecek çok bir şey yok Asim Dinleyin ondan sonra konuşulmazdık. Hı hı. Ondan sonra hani mesela sizden yorum alalım bundan sonra şimdi. Onun üzerine konuşalım. Aynen, ne çünkü... düşünüyorsunuz? Türk gibi duyuluyor mu? Evet mesela. mesela. Zaten çünkü Progressive Rock çok fazla Türkçe grup yok. Türk grup yok yani. Yani, yani bir var tane, da. Bir tane ben çalacağım, bir tane sen çal çalacaksın yani şimdi işte. Asim özelliği Hı hı. Böyle şey seviyesini anladın bunlar. Genesis, King Crimson, ne bileyim Rush seviyesinde Progressive Rock yaptıkları için diğerlere biraz daha modern Progressive Rock. Anladım. Ee, o yüzden özellikle aldım Asya Minor'u. Okay. Tam 70'ler ruhu var yani o adamlarda. Tamam O zaman Asya Minör gelsin. Northern Lights. Northern, Northern Knights. Knights, yani. Yavaştan gidiyoruz. Biz git. Evet. E ee, Chat nasıl? <gülüyor> Asya <gülüyor> Minor. Şu, şu ana kadar hayat nasıl gidiyor? Anlatın. Chat Türk gibi duyuluyor mu? <gülüyor> Ne düşünüyorsunuz genel Aynen olarak? Aynen öyle. Biz zaten şarkı içerisinde bayağı konuşmuşlar burada insanlar. He. Çağatay kaçtı o sırada. Excellent demiş ki... Ne demişti? <gülüyor> Asi Miner bir tek ben de dinliyorum sanırdım. Abi ben de bugün Emre ile öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Abi Asi Miner benim ikinci dinlediğim progress frag grubu. İkinci dinlediğim. Aynen. Kuzenim söylemişti çünkü. Ha, okay. Bir gün bana şey verdi. Ee, oturuyorduk. İşte müzik dinliyorduk falan. Sonra işte İloy açtı bana birazdan ne açacağım. İloy açtı dedim oaa bu ne lan falan. İnanılmaz bir şeyler oluyor burada dedim. Sonra oaa sevdim bu lan dedi. Hı hı. Ondan sonra işte konuşuruz muhabbet falan. baksana ne açacağım dedi. Pat diye verdi. Dedim abi bunlar Türk mü? Aynen dedi. Zaten sonra <gülüyor> abinin aksağından anlaşıldı her şey. Çok tatlı diyor muhabbet. Grupta çok güzelmiş. Abi Eyvallah. ne kadar güzel işte. Böyle samimi olsun istiyoruz zaten. Yani şey... Ne ben ne Emre zaten şey istemiyor. Böyle inanılmaz akademik bilgiler e, vererek yani. <gülüyor> i̇şte... yani baymaya da gerek yok abi. Ya mesela açık radyo diye bir şey var. Hani böyle açmak isteyen kendi o insanlar için söyleyeyim açık radyo 94.6 falan ama internet sitelerinde falan <gülüyor> e, şeyleri yayınların şeyleri radyo yayınlarının <gülüyor> e, kayıtları falan duruyor. Elektrokristik müzik hakkında inanılmaz sohbet ediliyor ama ben bile bazen şey olurum böyle abi tükendim yapmayın ya, sigaraya başlayacağım de. birazdan <gülüyor> falan diyorum. Şeye gerek yok yani o kadar. O akademik bilgilerle gelmeye gerek yok yani, şu ya. Şu an burada gerek yok. O yüzden bence bu şu samimiyette kalması çok güzel. Ben hepinize buradan bir kalp gönderiyorum böyle. Bizim zaten amacımız şey ya hani. Biraz hem chill yayın yapalım, muhabbet edelim, sohbet edelim. Hı hı. Güzel müzik öğrenelim, siz öğretelim, siz Aynen. bize öğretin. Siz bizi öğretin. Mesela hani bunu da yapın yani. Abi şunu da dinler misiniz? Bu buna benziyor. Yani ya şey çok Adolf title Tabii. değil de. Yani şey böyle. Biz bir konuya girdik. Türk gibi duymaktan çok Türk olanı duymak sanki biraz. Ama bak güzel yaklaşım. Evet ama grup karma ya sonuçta. İki tane Fransız da var. Ama iki tane Türk var o yüzden evet. Haftaya doğru bu diyor. konu hakkında çok konuşacağız abi. Ama chatte bir yazsın. Türk gibi duyuluyor mu cidden? Çünkü mesela saat 19.23 e, güzel yere, yere parmak basmış. Türk olanı duymak biz mi acaba fark ediyoruz? Hmm. Olabilir. Evet. Yani bizim bir farkındalığımız bu yönde. Doğru. Çünkü doğduğumuzdan e, beri ezan duyuyoruz ha yani biz yani. Normal olarak. Yani sonuçta e, uzak hiçmeye gidiyorsun. mesela. O zaten o çok ayrı bir alem. Hiç arka masasına gitmeyen bir insan bile kalk sabah ezanından çeyreği kadar yatseği kadar ezan duyuyor. Tabii canım. Hepsi farklı bir makamda, hepsi farklı bir şeyde. Bu yani sosyal sürekli bir Türk müziği tabii yani şey duyuyorsun yani. Arkum ilk günlere daha çok duyuluyor. Evet. Öyledir büyük ihtimal. <gülüyor> Hani bir de şey, e, bence bazı Türk gruplarının çıkmaya çalıştığı bir şey bu. Hmm. Ama yapamıyorum <gülüyor> Ben de yapamıyorum abi. Ben Tabii kendi yap yapabiliyorum yani. diyemiyorum. Ben mesela elektroakustik müzik yapmaya başladığım zaman o şeyden çıkabildim. Çünkü orada makamsal herhangi bir şey kullanamadığımı fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> bu arada, hemen Selahattin'i yapayım mı? Tabii. Aşağıda e, şeyinin altında, e, kanalın altında şey, benim linkim var abi, SoundCloud linki. Elektroakustik müzik yapıyorum. Bir bakarsanız, sevinirim. Ben de bir daha öyle şey yapacağım. Bundan sonra. Değil mi? Selam mı evet. Ekle abi, ekle. Yani üretelim bir yandan da. <gülüyor> daha iyi şey ki. Nasıl gidiyor sizin şeyler bu arada? Uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Nasıl Çoluk Çocuk? Çoluk çocuk iyi. Böyle bir albümlük Çoluk Çocuğumuz var ama daha şey olmadı. O zaman ben bir tane daha Türk ve progresif isimlerimiz. Ben Mehmet. Ben de Emre hocam. Ee, bir tane daha Türk. Ben bir tane daha Türk çalacağım. Progressive Rock. Ama ben Progressive Rock üzerinde... Ben çok böyle ismi... Bağıra bağıra Progressive Rock olduğunu düşünmüyorum. Necropsy'nin. Necropsy belki aranızdan bilen vardır. Zamanında... E, Le Zeplin geldiğinde onların ön grupları çıkmışlardı. O zamandan beri çok albüm yapmadılar ama... E, C.E.T.R.E.K. diye Adama, çok güzel bir double var abi. Şu an... Tepede bırakmış zaten. Evet şu an şey... Modern sanat... Yani... Modern Art işleri yapıyor ZRTek burada olucuları. Çok farklı bir adam, bana çok şey öğretti ya. Yani. Bizim hocamız da aynı zamanda şeyde okulda. Nekropsy 94 kor gelsin Mi Kubbe sahildeninden. küçük öveyim mi ben şunları ya? Övsen aynen aynen şey. Oğlum şey çok güzelsiniz lan. Omadan Wondergraph Generator biliyor lan. O biz biliyor musunuz zaten? Söyleseydiniz ya ben yüklenirdi gelirdim. <gülüyor> ne bileyim oğlum ben hı. program 101 yapacağız da ne diyordum? Aynen biz bir, bir, hani chat böyle, chati doyururuz, chati öğretiriz falan Aynen. diye geldik. Chat biliyor zaten? Ben o zaman şey yapardım ağır silahlarla gelirdim. Bundan sonra öyle abi zaten. Hayır, bundan bir sonra valla. Tüfekli vallahi. geleceğiz evet, yani. Evet vura vura geleceğim ha Böyle Spotify'da 14 kişi dinleyecek aylık öyle vereceğim size. <gülüyor> size. Zaten biliyorum çünkü? Neyse güzel. devam edelim. Güzel, güzel. O zaman ne gelsin nekropsitinden 94, 94 core geliyor. Core mi gelsin. kubbesi albümünden. Albüm 1997 mi? 1996 mı ne? Ben doğduğum zaman çıkmış zaten. <gülüyor> Neyse, 94 kor. Biz yavaştan gidiyoruz. hop ve geri geldik. Nasıl parça chat? Oğlum çok şulgundu lan. İşte abi Progressive Rock'ı bu yüzden seviyoruz galiba. <gülüyor> o şeyler falan inanılmaz diyor. Ya. Davul. Hı hı. Yani bir şey oluyor, aksaklıklar falan. İsterseniz sayarken buluyorsun. Kendini. Evet. <gülüyor> ve zor da. Evet tabi. Sayması da zor. Vallahi ne olsun. Öneririm ya. Nekropsi'yi herkes öneririm. Bir, bir bakın böyle zaten şey hani hep bahsediyoruz ya albümler hani albüm çıkarmayı bıraktı insanlar ama albüm aslında bir kitap gibi böyle hı hı. başı sonu olan ve ha hani ya. belli bir şey gösteren, belli bir şey ortaya koyan bir şey. Ve hani nasıl anlatayım ee, Nekropsi albümleri hepsinin başına başlarsın ve sonunu getirirsin yani. Zaten eee Progressive'ın e, getirdiği bir şey var. Konsept albüm mi? diye. Hı hı. Yani bütün albüm bir şey anlatıyor. Mesela bak bu konsept albüm işlerine falan şöyle girebiliriz. Queen Strike'ın Operational Might Crime diye bak mesela Queen Strike aslında progressive yapıyor da çok progressive gibi değil o biraz daha şey 80'ler, <gülüyor> 70'ler şeyi. Bu böyle Allah gibi bir verip <gülüyor> bağıran, evet, evet, evet. atan şeyler, vokaller tarzı. Ama konsept albüm, evet progresif Rock'ın çok önemli kazandırdığı bir önemli. şey bence. Çünkü adamlar e, çok out ad of shape şeyler yaptığı için hı hı, onları hı. kendi içerisinde belli bir şey al, almak zorunda. Popular. Yoksa, hadi biraz şunu yapalım, hadi biraz bunu yapalım gibi bir şey oluyor. E, bambaşka şeyler olur. Aynen. Ve e, keyif de vermez ha. Ben sözün hazır anasmanların ön plan çıktığı şarkıları severim. Progresif evet. zaten bu var bence. Evet, Progressive Rock'ın odayı... Wow. Ayaklarını şey yaptın yani. Haa, okey. Ee, progressive Rock'ın, yani sözler de çok önemli bu arada Progressive Rock'ta. Mesela in the Court of the Crimson King'de hı hı. ilk dinlediğimiz şarkıda sözlere inanılmaz. Evet. Ama e, bütün Progressive Rock gruplarında böyle değil. Evet. Bu biraz King Crimson özgü. Mesela şeyde Asya da öyle. Sözler çok ön planda. Ama Yes'te de öyle değil mesela. Yani, Yes'in Closed to, -to albümünde bence müzik o kadar ön planda ki şeye, sözlere, vokale şey oluyorsun böyle. Çok arkaya atıyorsun. Bana şey gibi geliyor abi. Ee, sözle söylemek ee, Söyleyecek çok önemli bir şeyin yoksa birazcık kolay kaçmak gibi bazı konularda. Hmm. Tabi bazı müziklerin gerektirdiği şey var. Mesela bir herhangi bir... Hiç dinlemedim bu zamana kadar. Progres demiş. İnşallah bize başlarsın. Müzüze başlarsın işte. Yani bu liste bu arada bu haftanın listesi şeyde e, Spotify sayfamızda mevcut Aynen. eski haftaların listeleri de mevcut Aynen. ses kontrollem olabilir ses kontrol sayfasından ulaşabilirsin Spotify linkini falan aşağıda verdim zaten duruyor mu verdim mi acaba ben veririm birazdan tekrar bizi veririz birazdan şeyde vardı Şuradan atıyorum tekrar e, şöyle ne diyordum o, ne diyordum yani acaba ben hatırlamıyorum çok mu acaba? Kopuk kopuk konuşuyorduk. Neyse. Ee... Ha, sözlerden bahsediyorduk. Ha, ha, doğru tamam, olur, evet. Çok böyle uç kurum <gülüyor> şey oldu, evet. böyle. Bağlandı böyle şeyim. Evet. Ee, yani abi sözler tabii ki de önemli. Bir şey anlatmak istiyorsan. Hı, aynen ama boş oluyorsa kolayla kaçıyor diyorsun. Aynen öyle. İşte King Crimson mesela boşa kaçmamış. Çok güzel bir şey anlatabilmiş. Tabii canım. Ya, bu arada ben o kadar çok fazla şey koymak istiyordum ki. Enstrumental mı? İşte onun gibi de, e, mesela Frank Zappa koymak istiyordum, Soft Machine koymak istiyordum. <gülüyor> Ama işte şarkılar 15 dakika kardeşim yani. Koy koy koy zaten sekiz tane şarkı koyduk 50 dakika oldu. Aynen. Şu an bak zaten bir saat 9 dakika olmuş. Aynen. Bundan sonra ne çalacağız? Senden çalacağız değil mi? Benden iloy geliyor acı. İloy gelecek. Pardon, iloy mu gelecek? İloy gelecek. İloy İlo geliyor. İloy gelecek senden. Arkadaşlar sen şey de yapabileceğinizde Vallahi fark etmez Ece. Bence Genesis'le kapatalım. Di diyorsun. Çok güzel çünkü. Peki. Tamam. İlo'yu da dinleyin bu arada. İlo e, şey progresif rakçıların çok e, kıymetini bilmediği bir gruptur. Hı -hı. Böyle biraz kenara atarlar. Çünkü o kadar e, mesela Genesis kadar ya da Yes kadar e, komplike olmadığı için Hı -hı. şey yaparlar. Ama böyle inanılmaz komplike değil mi? Rock, yeah! Derler atarlar ama işte Hı -hı gerizekallık Niye? Elo inanılmaz bir gruptur. Benim hayatımda ilk dinlediğim progressive rock grup. Bak mesela Xanta demiş ki Eloy hocandır. Eloy candır. Evet, Sen de yani. cansın. O zaman biraz hızlandık bu tarafa doğru ama ben şeyde konuşacağımı düşünüyorum. Bundan sonraki çalacağımız parçada bir tık şey, progressive rock'ın nasıl progressive rock, nasıl pro progressive rock oldan, olduğundan Hı -hı, konuşacağımızı tabii. düşünüyorum. Şimdi birazcık böyle dinleti gibi gidiyor. Aynen. Böyle Genesis takımı küçük bir bilgi daha vereceğim. Hı -hı. Zamanında Phil Collins davulcuydu. Hı -hı. Peter Gabriel vardı vokal Hı -hı. çok güzeldi o dönemler biliyor musun? Sonra Peter Gabriel gitti, Phil Collins vokale geçti eyvah <gülüyor> e işte sonra pop Hı -hı. oldu. Gerçi ben abi e, imzı bu Touch albümünü severim Phil Collins döneminden albüm. Şey gibi mi böyle mesela Opetin eski zamanları ile yeni zamanları gibi böyle ayrılan <gülüyor> bir şekilde mi? Bu inanılmaz radikal bir dönüş var yani baya bir U yani. dönüş var baya popa dönüyor abi grup ilginç pop rock oluyor biliyor çok acayip. Mesela Marillion da koymak istedim, Neo Prog. Ama şimdi <gülüyor> ne kadar? Niye zorlayayım dedim? Çocuklar da çocuklar biliyor e, Neyse, biliyormuş keşke. Yani, mesela nasıl geçerim? Allah üzülüyorum. Neyse geçelim geçerimce? o zaman. Azıcık da Genesis dinleyelim. Genesis'in e... Genesis'te Eloy dinleyeceğiz. Genesis en son. Ha, ha öyle mi? Bundan sonra. Ha öyle mi? Pardon, çok üzülür. Eloy dinliyoruz şu an. Eloy dinliyoruz. Evet. Eloy'un in, e, Inside şarkısını dinleyeceğiz. Fıstık gibi şarkı. Hadi bakalım. Hadi o zaman, biz gidelim yavaştan. oy oy ay ayy. Ay. Geri geldik. Herkes hmm. burada mı? Herkes bir şey yapsın. Nasıl şarkı? Güzel beğendiniz mi? Bence inanılmaz. İloy Candır ya. İloy inanılmaz. Ben çok sevdim abi. Bu hafta öğrendim. Dinleyeceğim yani kendilerini. İloy'un son albümü bir garip ama ya. Ya şu an hiçbir şey bilmemiz. bir şey söylemeyeceğim. <gülüyor> tamam. Ben bayağıdır dinliyorum İloy'u. <gülüyor> Böyle çok sevgi ve şeyle dinlerdim. dinlerdim anladın mı İloy'u? Çok severdim. <gülüyor> son albümleri biraz beni üzdü. Hmm. Ama yine güzel abim bu arada. Şey değil. Ama eskisi kadar doyurmadı beni. Öyle değil. Anladım. Ya şey gibi mi? Belki sonra seversen St. Anger gibi Metallica'nı. Ha belki. Aynen. Ama denildikçe alışıyorsun zaten bütün şarkıları abi. Tabii abi. O yüzden. Yani genelde zaten pop parçaları tutmasının nedeni o sürekli maruz kalıyorsun. Aynen yani. yani sonra ağzına takılıyor. Aynen. Aleyhine teki ben baştan sona söylerim şu an sana. Aynen. Tabii canım. <gülüyor> wow. Her gün oğlum şarkıyı. Ben artık her gün duymuyorum da o zamanlar inanılmaz çok fazla duyuyordum ya. İşte, tam bir çeyse bile yayında açıyordu yani. Allahsızı. <gülüyor> <gülüyor> Niye yayında açarsın ya? Niye yani? Başka bir dünyaya geçtim diyor. Fazla sıfır. E çok güzel o zaman. Çok güzel abi o zaman. Bunu yapmamız çok önemli. Evet. Bunu yapabilmemiz. Her iki Progressive Rock üzerinde. Aynen. Çünkü Aa, Progressive zaten... Öyle dinleyeceksin yani. Aynen. Biraz kapatacaksın kendini. Ha bir de Progressive dinlemek biraz çaba istiyor. Dedim yani şeyin ha. başına, challenge veriyorsun evet. zaten dinleyiciye. Yani... Çünkü daha önce hiç duymadığı şeyleri duyurmaya Aha. başlıyorsun. Böyle arkadan açayım da, oh, Aynen. başka Aynen. bir iş yapayım, Aynen. değil progress Frak. Çünkü o zaman anlamazsın progress Frak'ın ne olduğunu. Aynen Ya da şarkının ne olduğunu anlamazsın. Bir zaten ben şeyi fark ettim abi, progress Frak dinleyicileri çok uzun süreli müzik dinlemiyor. Hı, Yoruluyorsun çünkü yani. ha sonra. tabii canım, evet. Aynen. Biz bak bir ara... Yani sessionlar, o seanslar çok uzun süre Tabii sürmüyor canım. yani. Tabii evet. Ya zaten hem şarkılar çok uzun hem çok zor. Hı hı. Tüken, tükeniyorsun yani. <gülüyor> Biz şeyle, Oğuz'la şey yapıyorduk. Bir arkadaşımla. Ee, her gün bir albüm. Progress rock albümü dinliyorduk. Hı hı. Sonra işte Skype'dan da konuşuyorduk. İşte Üzerisi güzel olmuş, hı hı. şurası olmamış falan. Ve yani bir albüm dinliyordum bütün gün. Ve bitiyordum yoruluyordum resmen ama şimdi sabahtan akşama kadar şey ederim de Johnny keştin de derim bu arada yorulmak ki yani, yani. Şey şeyi fark ettiniz mi bu arada şey size soruyorum biz tam şey arasında konuştuk da şarkı arasında Hı. abi parçanın bazı yerlerin şey zaten çok belli Arkaya metronom açıp kaydetmemişler partiyi o evet. çok belli Aynen. adamlar girmişler babalar yani aynı odada olmasalar bile Hı. Aynı anda çalmışlar. Aynen. Çok belli. Şey gö gösteriyor bana bu. Yani zamanında Lev Zeppelin'in sevilmesi, zamanında Beatles'ın, zamanında Pink Floyd'un, zamanında bir sürü böyle grubun belli şartlar üzerinden ya da belki de tercihlerinden dolayı e, bu şekilde çalmasının bir sebebi var. Aynen. Yani müzik şöyle bir şey abi. Her iki grup müziğinde insanlar birbirleriyle bir iletişim kuruyorlar aynı zamanda aslında. Tabii. Sözleri kullanmadan bir iletişim kuruyorsun orada. Abi zaten Şöyle bir şey var, Şimdi sen sen bana bir şarkı attın tamam mı? Hı -hı. Gitarını çaldın attın BPM'le. 97 BPM. Hı -hı. Ben bu 97 BPM'le davulun başına geçip bunu kaydedersem elimize çok tatsız ve e, hiç ruhu olmayan sadece yüzde yüz doğru bir şarkı geçiyor. Aynen makine koy abi şeyi neden ona? Sample'ları. Şey, aynen sample'ları koy arka arkaya oluyor yani anladın mı? Aynen. Onun insan yapmış versiyonu oluyor. Ki bu da olmuyor. Yani bu müziğin şeyini sana vermiyor. Ama girelim beraber stüdyoya. Oğlum 3 saat kayıt, Hı -hı. hücum kayıt. Bak o zaman neler çıkıyor. Bak Çünkü neler çıkıyor o zaman. Aynen öyle. Yani senin yaptığın el hareketin, duruşun, bilmem ne, whatever'ın benim çalışma etkiliyor Hı -hı. ve ben hızlanmamı, yavaşlamamı ona göre yapıyorum. Burada 90 bir piyan full yavaşlanmadan, hızlanmadan gidiyorsun. Evet. Çok tatsız yani. Bir de dedim ya bir iletişim. Sen e, Hı -hı. ne kadar çok cümle kurarsan, ne kadar çok... E, birlikte konuşursan. Mesela biz şu an konuşuyoruz. Biz e, şey olsak ben sana mesela göndersem sesimi tamam mı? Hmm. Sen de boşluklara kendi sesini evet, koymaya çalışsan. Koysam, aynı şey aslında düşündüğün zaman. Bak, yani Mücün aynı şey ya bu arada. Evet, evet. evet. Abi insanlar bir müzik yapıyor. Çok önemli bir şey yapıyor aslında düşündüğün zaman. Yani insana dokunan bir şey tamam mı? Sen birine çok uzaklardan dokunabilirsin. <gülüyor> Müzikle. Sen bunu metronom gibi bir şeye bağlıyorsan, hele ki böyle bir müzikte hmm. bence yanlış yoldasın Tabii. o yüzden Dream Tiyater kötü o yüzden Dream Tiyater kaka ama bak diyor ki sizin bakış bakışınıza göre elektronik olarak üretilen her türlü ses çöp şöyle abi ben bunu şöyle savunabilirim elektronikte bile bu yapılıyor şöyle yapılıyor ee, yani şöyle, şöyle anlatabilirim bunu elektronik müzikler şöyle aralır elektronik müziği niçin, kime dinleterek kim için yapıyorsun Elektronik müziği nasıl bir ortamda dinleyeceksin? Kolaklıkla mı? Yoksa bir clubda bir şeyde mi? Hı hı. PA sistemin önünde mi? Elektronik müzik bunların hepsinin cevabını veren bir müzik aslında. Dans müziği var bunun. Başka türlü tarzları var. Dans müziği üzerinde şöyle yok bence çöp değil. Bence şöyle değil. yani e, şöyle bahsedebilirim. Şey çöp demiş. Ya, sence de çöp olabilir. Buna hiçbir şey diyemem. Ama e, onun amacı insanlara belli bir Ritme sokup Aynen. belli bir düzene sokup dans ettirmek Aynen. zaten o yüzden o yüzden ee, sabit bpm sabit bpm olması gayet mantıklı aynı ama BPM. sen bir insana duyguseli yaşatmak bir insanın ee, tüylerini etki etmek istiyorsan tüylerini diken diken etmek istiyorsan bence bunu yapmamalı insanlar tabi canım yani bir, bir yükselmem bir alçalman bir şeyin olması evet. lazım yani yani Eloy, az önce dediğimiz iloy parçasında da aynı şey vardı çok bir de çok belirgin şekilde yani Aynen. hızlanıyorlardı tabi canım ya zaten bu tam olarak senin dediğin gibi elektronik müzik biraz daha e, şey olduğu için ne derler dans müziği gibi bir şey olduğu için Hı -hı. seni bir tane groove'a bir tane ritme sokuyor Hı -hı. sen orada takılıyorsun dans ediyorsun Aynen yani, e, Müzik olarak zaten sana öyle excitement yani ne e, ne demek excitement? İlgi çekmek Harbi Böyle şey işte hmm. Parlam Yok lan Heyecan, ha, heyecan. Heyecan duygusu yaşatmak ve işte hani seni harekete geçirecek bir duygu yaşatmak tek amacı. Yani bunu da başarmak bence bu yolda zaten. Ama şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Her zaman dans meziği olmak değil elektronik müzik. Tabii canım evet. Birazdan çalacağım müzik de öyle. Eee Onu yapmadığın zaman da şöyle bir şeye başvuruyorsun. Mesela belki fark etmişsinizdir. Kick vurur, snare vurur. Ama bazı parçalarda clap da vardır. Şu ses. Ha, aynen. Abi prodüksiyondan bahsedeyim biraz. Kick vuruyor, snare vuruyor ya. Yani dum çak. Dum çak diye geliyor. Yani. Önüne ya da azıcık ilerisine clap koyuyorsun abi tamam mı? Dum şak. dum şak diye bir şey geliyor. Aynen. Abi yani onu sürekli aynı yere koymazsan azıcık kaydırıp azıcık şey yaparsan yine ritim içerisinde bu sefer groove dediğimiz şey meydana geliyor. Heh, evet. Mesela hemen çok güzel bir yere değindin abi. Saat 19.20 çok güzel bir yere değindi. Groove'un mesela nasıl çıktığından bahsedelim mi? Abi groove'un kelime anlamı zaten oluk demek tamam mı? Hı -hı. Groove. İnsana işte groov var kanka sallanıyoruz falan demesi şu evet. yüzden. Zamanında plaklar abi o iğnelerin üzerindeyken ister istemez oynayan şeyler. Aynı sabit hızda çalışan şeyler değil. Hı hı. Şey gibi düşün. Bir teype'i 25 yavaşlatırsan tonu da aşağı çekilir. Evet. Plak da tam aynı hızda çalışamadığı için hı hı. bazen ritim yavaşlıyor bazen işte oktav da düşüyor onunla birlikte. Hı hı. Yavaşlayıp hızlanan sürekli sabit kalmayan bir şey. Kanka işte bu yüzden kanka plak müthiş bir şey ya diyor insanlar anladın evet, mı? Evet ama işte acaba neden bu diyorlar? Bu bir şey yani. ilk parça yükseldikleri yerler Müziği seni daha fazla bağlıyor, daha fazla he, Fazla daha fazla daha fazla içerik Belki öyledir. Belki onu düşünerek yapmışsadır, belki çalarken canları öyle istemiştir ve öyle olmuştur. Hı -hı. Belki müzik bunu istiyordur. Bunu biz bilemeyiz. Ama ben şundan bahsediyorum. Abi çok net bir gerçek var. Led Zeppelin zamanında niye sevildi? Hani Pink Floyd niye sevildi? Şu an ee, yani şey vardır ya, hani eskiden çok iyi müzik vardı kanka şimdi yapılmıyor derler Hı -hı. ya, aslında eskiden çok iyi müzikler de yapılıyordu ama şu zamana kalmadı. Evet. Yani <gülüyor> şu anda da çok güzel müzikler yapıyoruz, bir dakika zamanlarda kalmayacak. Aynen. Doğru. Kötüler. Onun gibi bir şey. Ya şey... Ee, ne diyecektim ben ya? Hı -hı. Devam edeyim. Sen yani de o plak yavaş döndüğü zaman ya da daha fazla hızlı döndüğü zaman o değişen ritim algısı sana başka bir şey yaşatıyor. O yüzden e, açıp MP3'ten açıp şeyden e, Spotify'dan dinlemekle bir farkı var. Ha tabii canım. Ama şeye katılmıyorum. Abi şey aldım, pick up aldım. USB ile bilgisayarıma bağladım, öyle dinliyorum. <gülüyor> Şeyine katılmıyorum çünkü. Yani o biraz, <gülüyor> o, <gülüyor> o biraz şey. Yani terbiyesizlik. Terbiyesizlikten de şöyle abi yine teknik bir olaya gireceğim. Çok böyle girdim şey yapmayım, bozmayayım sizi ha. Gir. gir, gir. Yani gerçek hayatta sıfırla 1 arasında ...sonsuz sayı vardır değil mi? Yani hı hı. şey paradoksu var ya... ...ben şuradan şuraya gideceğim... ...onun her seferinde o yolun yarısına gidersem... ...sonsuza kadar yola giderim. Evet, aynen. Gibi bir kafa var ya... Yani hı hı. ...sonsuza kadar bölebilirsin sıfırla bir arasını. Evet, aynen. Ama müzikte ve hani şeyde, videoda... ...yani yine görsel öğelerde... ...bir şey bilgisayar ortamında taşıdığınız zaman... ...samplelamak zorundasın. Samplelamaktan kastma bir saniyelik sample'ları değil. Yani saniyenin 44 binde biri kadar küçük bir parçaları alarak arkaya koyuyorsun. Hı hı. İnsanlar diyor ki bunu farkını duyamazlar. Evet duyamaz. Ama, ama hissediyor. Ama hisseder. Hı. Yani e, algı ve anlayış çok farklı şeyler. Ya, fa fark etmiyorsun ama bu senin beyni bir şekilde hı hı. artık whatever yerden giriyor. Aynen e sen bunu hissediyorsun yani. Ki Bu yüzden pla e, onun power anfisiyle, onun şeyiyle dinlemek Plak bilgisayara bağlayarak dinlemekten çok farklı şeyler. Plak bilgisayara bağladığın zaman sen plak dinlemiyorsun. Sen aç Spotify'dan dinle daha ucuz ve daha iyi dinlersin. Tabii. Ayrıca şöyle bir gerçek de var, live müzik abi. Evet. Yani. yani. Sen şeyi ilo mp3'te mi dinlemek istersin yoksa Royal Albert mı dinlemek istersin? Orada mesela akustik şey de devreye giriyor ama yani benim anlatmak istediğim şey, hani e, audio insanlar var ya abi. işte müthiş plak müthiş bir şey. Hı -hı. Hani gerisi boş falan. Bu yüzden plak müthiş bir şey. Sabit değil, insan gibi. Anladın hmm, mı? Evet. Şey değil. Stabil değil. Aslında evet. kötü olması iyi gibi düşünebiliriz bunu. Değil mi? O kadar mükemmel olmaması mükemmel güzel, olmaması yapıyor iyi. onu. Aynen öyle. Çünkü daha insansı. Aynen öyle. Eloy da böyle. Yani bu tip müziklerde e, belli bir ritme sabit, sabit kalmamak, cidden hissederek çalmak bunu gerektiriyor. Sen BPM açtığın zaman arkayı hissedemezsin abi. Ona odaklanıyorsun çünkü. Evet, Sen çaldığın şey değil, o arka da odaklanıyorsun. Kanada'dan selamlar. var yuh Oha Hocam merhabalar hocam Merhaba hocam Saat ee, aç Benim o, hocam <gülüyor> Öyle mi? Merhabalar hocam nasılsınız? <gülüyor> Kanada'dan zaman... selamlar. Şu an Kanada'da ee, Saat şey falan Dokuz buçuk falan olması lazım Hımm Hıhı o. o zaman şey yapalım mı ya Senin şu Avantgarde elektronik Mix müziğine bakalım Tamam bakalım Tam saat hocanın gelişinde çok güzel oldu. güzel oldu. Serhat Hoca, hocam çok seviyorum sizi ama ulaşacağım size hemen şeyden, yayından sonra. Ee, şimdi şeye geçelim. Ee, hani böyle yine 101 gibi çalışacağım. Hı -hı. Progressive Rock'tan girdik ve şeye birazcık eğmek istiyorum. Hani bunların bence paralel olması gibi bir durum var. elektro müzik e, çok şeye kapı açtı. Şeyden de bahsettim. Mesela Ligeti 58'de bir tane parça yapmış. Orada bir tane ses, bir sample, 80'lerde, 70'lerde yapılan bir oyunun belki de coin sesi olmuş tamam mı? Hmm. O olabilir ya da çok başka bir şekilde adamların kompozisyon tercihleri ya da yaptığı şeyleri bir tane anlayan adam hmm. bir gün gelmiş başka bir parçayı yapmış. O, ondan esinlenerek. Aynen. Ortalığı değiştirmiş. O tip esintiler var. Ve bence Ligeti de bu işin en başlarında en güzel işlerden birini yapıyor. YouTube'da Ligeti Articulation yazarsanız çok güzel bir video var. Bu e, Nasıl söyleyeyim? E, şey mesela notasyonu dökersin ya. İşte davulu dökersin, gitarı dökersin. Hı hı. Ama elektronik ve bazı e, bildiğin natural sesleri notaya dökmek bazen zordur. Hı hı. Böyle bir notasyon yapmaya çalışmışlar abi. Sana izleteceğim videoyu. Tamam. E, Georgi Ligeti Articulation gelecek şimdi. O parçanın o videosunu da izlemenizi öneririm. Çok değişik tercihler var. Biraz da hani e, işin nasıl acaba bir kompozisyon üretilir, kompozisyon tam olarak nedir, girişi geçmesi sonucu olması zorunda mıdır hı hı. gibisinden sorulara bence güzel cevaplar buraya veriyor. Wow, o kadar merak ettim şu an. O zaman Legate Articulation gelsin şimdi. Biz size o videoyu chatten yazarız. Hani linkini atarız. Şimdi o gelsin, biz yavaştan çekilelim. Haydi görüşürüz. <gülüyor> Hop. Geri geldik. Chat beni şaşırıyor ne? Chat ya beni duygulandırdınız ya. Valla ya oğlum biri diyor Bilenterel diyor. Bak cidden. yani bak İlham İmaro ve Bilenterel konusunda herhangi bir şeyden bahseden insan benim için çok değerli tamam mı? Hele ki İlham İmaro. Çünkü abi ben e, belli yaşıma kadar zaten hani hepimiz benimciklerden değil ve bir yaştan sonra abi yeni bir şey lazım bize siyasetine kapıldık ve belli kapılar açıldı bize. Aynen evet bana açılan kapı elektroaküstik müzik oldu açıkçası. Ve yani e, Türkiye'de Türkiye'de de demeyeyim de e, tanıdığımız, bildiğimiz insanların çok çok önemli isimler olduğunu bilmek bu tarz müzikte hı hı. beni çok etkiliyor açıkçası. Doğrudur abi. Ya zaten bu şey dünyalar hani dediğin gibi hepimiz bir şey dinliyorduk ondan sonra değiştik ya. Hı hı. Vallahi çok garip. Yani ben aklım böyle şeyler dinleyeceğim küçük. <gülüyor> değil mi? Ama şöyle bir şey. Yine bahsediyorum ya. Yani progresif yani progresif dünya konuşuyoruz bugün. Değil mi? Hı -hı. Gelişim evet. içerisinde her evet. şey. Bir gelişim için bazen her zaman bahsediyorum. Out of shape olmak lazım abi. Tabii canım. Çık bir dışarıdan bak. Oradan bir şey yap. Şu an kimse bilmeyecekse bile başka bir zaman bilecek ne Hı -hı. yap sana. Aynen. Ee, şey de mesela sevmiyorum ben. Yani şeyle karşılaştım. Bu hani... Elektrokritik müzik yapan insanlar bazen kendini çok anlatmak istiyor. Abi hiç anlatma. Çünkü sen bir şey anlattığın zaman bir yere yönlendiriyorsun. Bir yere kanalize ediyorsun insanları. Hı, ya ben mesela ya. şimdi Liget'i ne bileyim artikülasyon parçasında işte Himalayalardan kalkıp gelen bir adamın hikayesini anlatıyormuş falan dese hı hı. acaba nerede hangi cümleyi kullanıyor falan gidiyor diye bakardım. Şu an her dinleyişimde farklı bir şeye odaklanabiliyorum. Tabii evet. Anladın mı? Ben bu dünyalar işte yoktum. Valla, bugün öğrendim. Yani bugün dün öğrendim. Hı -hı. Anladım. Bakalım göreceğim, ee, dinleyeceğim. Merakla yani, bekliyorum. Bu tarz sevenlere... E, İlhan Mimaroğlu'nu da çok öneririm. Zenakis'i öneririm. Hani Stockhaus'un öneririm mesela. Yani Stockhaus'un da de aslında zamanda kompozitör insanlar, bildiğin klasik müzik öğrenmiş insanlar ve bu tarz müzik yapıyorlar aslında düşündüğün Hı -hı. zaman çok karmaşık bir şey çıkıyor ortaya. Hı -hı ve böyle abi bence şöyle progresif rakla çok yakın şeylere sahipler genlere sahipler ee, hepsi belli şeylerden çıkmış durumda belli sınırlamalardan, belli strüktürlerden çıkmış Hı -hı. durumda ve hepsinin amacı aslında daha çok gelişmek demek hepsinin amacı daha yani, progresif yani olmak hepsinin e, önünde ki duvarları kırıp acaba ileride daha neler var deyip evet sonsuzluk koşmaları resmen yani evet yani şimdi ve zamanında şöyle bir şey varmış. Yani diyor. Bill Burford diyor. Ben demiyorum. Hı hı. Yani diyor ki. Ulan biz ilk çıktık diyor sahneye. Hı hı. Çaldık ayı gibi. Millet e, Rock çıkan insanların bu kadar çalabileceğini bu kadar kreatif olabileceğini düşünmüyordu. Falan dedi. Hı hı. Adam kendisi diyor. Ve işte diyor ki bu duvarları kırarak böyle şeyler yapmaya başladık diyor. Öyle mi? Ve yani. Adamlar kendileri de bilmiyorlar yani anladın mı? Hı -hı. Full random gidiyor her şey. <gülüyor> şimdi o zaman yavaştan şey mi yapıyoruz? Kaç saatimiz olmuş bakalım yayında? bir saat 40 dakikayı devirmişiz abi. E bir o zaman Chat bugün çok iyiydiniz ya. Chat bugün hakikaten Bugün ya. inanılmazdı yani. Hele Excellent'a ben şeyini vermek istiyorum. Evet ya. Adam neler yaptı ya. Yani... Bir gitti Van Dergraft dedi, bir gitti dedi Bülent Arel. E o zaman şimdi ben Buradan bası sana bırakıyorum abi. Sen bahset. Ne çalacağız? Ne söylüyoruz bugün? Son olarak. Evet. O zaman başlıyorum. Ee, güzel Genesis'imiz. Hayatımızın en güzel pınarını dinleyeceğiz. Genesis Progressive Rock alemindeki en ünlü gruplardan biridir. Kendisi Peter Gabriel gidişinden sonra biraz bozulsa da e, progcular tarafından inanılmaz e, nefret tabi olsa da <gülüyor> still best prog grup Ever diyemeyeceğim. Çünkü o King Crimson ama onlardan biri. Zaten sanatta mesela doğruları yıkmak değil mi? Çok doğru. Ya ben sanat şu sanat bu gibi demek istemiyorum. Ama e, yani gelişmesi için bir şeyler yapmak zorundaysan o da duvarları kırmak demek. Ya tabii. Yani sanat şu sanat bu demek benim yapacağım şey değil. Şöyle çünkü, abi çok farklı işler var. Yani her gün farklı işler görüyorum. Ve hepsi de aslında e, bir çağrışım yaratmaya çalışıyor sende. Hımm. Amacı belki şey bile olmayabilir. Yani hiç, hiç kimseye dokunmak istemiyorum. Ben benim kafamdan bu geçiyor. Anlarsanız anlarsınız da olabilir. Ya da ben böyle bir feyrite yalan çıktım. Bunu anlatmak istiyorum da olabilir. Hın, olabilir. Ben sadece şunu merak ediyorum. İnsan oldu. Hayatta gelmiş ve hani bir şeyler kötüyle karşılaşmış ve bunlardan deneyimler elde etmiş. Bu deneyimlerini yemek yapmaya da aktabilir bu deneyimlerini müzik yapmaya da yansıtabilir, hı hı. anladın mı? Bu deneyimlerin resim resme de yansıtabilir. O yüzden sanatçı sanat bundan ziyade, yani madem sanat hayatın içinden bir şey, belki de hayatın dışından bir şey göstermek için hayatın içinden bir şey hı hı. E, ve bunun geçmesi için tabii ki de önceden gördüğün şeyleri unutup başka bir şey hayal etmen lazım. Evet. Anladın mı? Yani progressive rock bence bu yüzden. E, Yeni şeyler yeni şeyleri arıyor ve yani bu yüzden bu tarz insanlara ulaşıyor. Bakın mesela ben bugün e, pop müzik üzerine mesela tamam mı? Çok farklı bir chat olacaktı karşımda. Ben bunlar o kadar eminim ki. Evet doğru. Bunlar oradan da bir şey biliyordur. <gülüyor> abi ben bugün hem çetten hem senin <gülüyor> o kadar memnunum ki. Ulan ne güzel konuştun ha. Valla herhalde olsun. Yani o zaman hadi Genesis'ten birazcık daha bahsedelim bir şey şey. Bahsedeyim. Şimdi dinleyeceğim şarkı. Dancing with the Moonlight King Hı -hı. Selling England by the Pound albümünün ilk şarkısı Hangi yıl? 1973'te çıktı albüm 73. O zamanlar ona eşit çıkan başka albüm düşünüyorum şu an Michael e Jackson'ın Bad falan ne zaman acaba? Bilmiyorum, ben de hiç Michael Jackson yok O dünyalarda hiç yokum ben Okey tamam Yani Hı -hı. genel olarak Prog ve Saquid Uygurak erasının inanılmaz yükseldiği dönemler işte öyle diyebiliriz Hippilikten Doğan inanılmaz şey e, Creativity hı hı. Müzeye nasıl yansıyor Anladım. Adlı bir çalışma <gülüyor> Güzel. Evet Dinleyeceğimiz şarkıda ilk Steve Hackett'ın Şeyini koymuştuk. Tokyo Albumı, Tokyo konserindeki Kortutu Kremlis'in King'in çalışını koymuştuk. Yine aynı dayı. E, bu sefer Genesis'ta çalıyor. 1977 77 dönemi Arası. İşte zaten albümde 73'e çıkıyor ve çok güzel. Hadi anlaşın dinleyelim. Çok hocam çıktı. Hadi bakalım ya. Biz yavaştan gidiyoruz o zaman. Bu parçadan sonra kapatırız herhalde değil mi? parçadan sonra yavaş yavaş kapatıyoruz. Aynen. Siz... Tekrardan çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepiniz muhteşem bir yayın yaşattınız bize yani. Evet. Ben bu videoyu bir yerde saklayacağım. Sant da, da koyacağım. Burada hemen kapatmadan önce şunlarıdan bahsedeyim. Ses kontrol eee seskontrol@gmail.com'a ses sorularınız falan varsa ulaştırabilirsiniz başka yayınlar hakkında şunun olsun, bu olsun falan de demek istediğiniz bir şey varsa bize yazabilirsiniz. Onun dışında e, SoundCloud hesabımız var. Ses kontrolü ses olarak. Aşağıda linki mevcut. E, o zaman ne gelsin abi? Genesis'ten gelsin. Gelsin. Ben bir, bir dahaki haftaları çok ortoplarla geleceğim. He? Çocuklar biliyor. Okey tamam ya. Dur Ne diyor? Yeni bir şey söylediğimizde yeni bir duranın arkasına geçtiğimiz biz oluruz bana göre. Ha. Yani Yeni yaklaşımlar. Bunu tartışabiliriz. Mesela bir gün e, çok derin olur. Çok rakı içeriz kankı. Evet. <gülüyor> Ama konuşmak bence güzel. Bunun hakkında konuşmak. Hiçbir şey yapmasan hiçbir yere varamasan da güzel. Olur. Tamam. Ben, <gülüyor> bana oluyor. Tamam. Hadi o zaman gelsin genesis. Ne yapıyoruz? Çalıyor muyuz? Çalalım. Sonra hadi bay yavaş yavaş kıpatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ya, hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. <gülüyor>